من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويزيد والله غفور الله وبلانا رسولنا النبي الكريم ve biz de ondan şükreden şahitlerdeniz sağlam bir kalple çok aziz ve pek muhterem müslümanlar bugün malumunuz yine peygamber efendimiz delilimiz rehberimiz önderimiz nur kaynağımız Vesileyi, necatımız Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar bugünkü dersimizde Peygamberi Zişan Efendimiz'e tabi olmanın sünnetine uymanın ehemmiyeti ve fazaili üzerinde inşallah hasbihal edeceğiz. Evvela şunu ifade edelim ki söz kelam lügat ve kelime onun hakikati Muhammediyesi ve fazail ahmediyesini ifade ede, acizdir acizdır. İnsanoğlu bir şey üzerinde ne kadar dursa, ne kadar önemle konuşmak istese istidadı bellidir. Öyle olunca hudutsuz nur ve feyiz kaynağı olan Peygamber Efendimiz'i olduğu gibi tanıtabilmekte acizimiz kat'i bunu dersimizin mukaddimesi olarak yine ortaya koyuyoruz muhterem emirler. Ve kainatın fahrinden özür diliyoruz ki bizi bağışlasın, kusurumuza bakmasın, mazeretimizi kabul buyursun, dünyada nurundan, mahşerde şefaatinden, cennette komşuluğundan bizi mahrum etmesin inşallah. Teala. Muhtemel Müslümanlar, dersimizin ser levhasını tezgin eden ayet kerimede, Cenab-ı Halikü Zülcelal buyuruyorlar ki es billah kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibkumullah ve yughfir habibim Muhammedim Resulü eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz Mühtaram şunlar bu ayeti kerimenin sebebi nüzulün de tefsirlerimiz şöyle bir beyanda bulunmuşlar Mekke'de müşrikler putlara tapıyorlar ilahlarını mabutlarını elleriyle yontuyorlar 20. asırda olduğu gibi muhterem Müslümanlar ya. zavallı beşer Aksakirli Hamd Efendi merhumun bir risalesinde dediği gibi yoldan kaymaya görsün tekrar onu yola getirmek çok zor muhterem müminler. Aklına mağrur, dalaletiyle övünen, sapıklığıyla şımarıp çılgınlaşan insanoğlu çok zaman en ciddi nasihatlere bile 20. asırda nasıl yılışıyor görüyorsunuz muhterem mimiler. o gün peygamber efendimizin karşısına çıkanlara Allah'ın Resulü buyurdular ki sizler yanlış yoldasınız kainatın yaratıcısı gerçek ilah ve mağbud olan Allahu Zülcelal birdir, tektir vahdaniyet ve samadaniyet sıfatlarıyla muttasıftır sizse Taştan ve tunçtan yontluğunuz putlara, ilahlara kapıyorsunuz. Yolunuzu şaşırmışsınız. Azami gaflettesiniz. Dalaletin gayyalarını da bocalıyorsunuz. Geliniz hakikati, gerçeği kabul ediniz diyordu Peygamber Efendimiz. <Gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, Hazreti Ömer'in şu sözünü zaman zaman size naklederim. Faruk-u Azam bazen sohbetlerde buyurulmuş ki devri cahiliyede bir halimiz vardı hatırladıkça ağlarım yine devri cahiliyede bir durumumuz vardı ki hatırladıkça gülerim buyurmuşlar Hazreti Ömer Ahbap ve yaranı demişler ki nedir o ya Ömer söyler misiniz Cenab-ı Faruk-u Azam diyor ki annemiz küçüklüğümüzde helvadan bize put yapardı annemiz küçüklüğümüzde helva pişirirdi o helvadan böyle sıkıştırarak put yapardı önüne oturur tapardı bize de böyle yapın derdi sonra kacık, karnımız acıktığında sofraya korur oturur onu yerdik diyor bunu hatırladıkça gülerim eşrafi mahluk ekrem mevcut mevcud olan insan olduğu bu büyük fasilet ve kemaliyle kainatın yüce yaratıcısına kul olmalı ancak ya. onun için ben geçen dersimde size hem latife hem hakikat olarak dedim ki müslümanlar size bir çalım edeyim dedim kendimi izzette görüyorum çünkü alemlerin yegane Rabbi olan Allah'a kulum ancak dedim. Tamam mı? 71 yaşındayım. Şunu hatırlayıverdim hemen muhterem ünliler. İbrahim İbni Ethem, büyük veli İbrahim İbni Ethem Belh Sultanlığını Belh Sultanlığını bırakıp çöllere, sahralara düşüp on sekiz sene bir mürşidi kamile hizmet ediyor. On sekiz sene. Sonra Kabe-i Muazzama'da Beytullah'ı tavaf ederken Hecertül halkaturran fî hevâke ve eytemtül iyalelike yarâke ve levkatâtenî fil hubb-i Ila münacatını böyle manzum olarak barigahı mecdi uluhiyete Kabe kurbundan yükseltiyor İbrahim İbni Ethem tacı, tahtı saltanatı sultanlığı, bütün halkı senin yolunda bertaraf ederek aileyi dul evladı yetim olarak bıraktım Huzurundayım. Kabe'nin gölgesindeyim. beytini tavaf ediyorum yüce Rabbim. İbrahim Etem devam ederek böyle diyor. Vel qata'tani fi'l hubbi irban lema hanna'l fuad ila siwak. Çilelerle beni paramparça etsen her parçam bir dağ başında kalsa yüce Rabbim gönlüm senden gayriye bir nefes ve zerre kadar dahi meyletmez. Mağdum, mağbudum bilhak sensin, Rabbim sensin, Halik'ım sensin, İlah'ım sensin, her şeyim sensin yüce Rabbim. Muhterem Konyalı kardeşlerim şahit olunuz ben de Rabbime öyle diyorum. Evet. evet. Her şeyimle dergahındayım, kullara ve putlara baş eğmemekle kararlıyım Allah'ım. Hani Akif, Akif, yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum diyor. Ya, ya, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum diyor ulan başımı koparırsınız belki ama bir bildiğim Allah'ın gayrinin önünde bu başım ebediyetlere kadar eğilmez diyor koca Akif yolundayız yolunda kabrinde rahat uyu koca Akif koca şair yolundayız ve milyonlarlık bir nesil yetişiyor Elhamdülillah teâlâ. Milyonlarlık bir yeni, taktase bir nesil. Muhtemelen Müslümanlar, İbrahim İbn Ethem'in bir beyti demiştim. Kabe'yi tavaf ederken sözü oraya getirdi. Öyle diyor. وَاِنْ يَكُ yeküya مُهَيْمِنُ قَطْ أَسَاكَا فَلَمْ يَسْكُ لِمَابُودٍ سِوَاكَا يَا yara. Ne kadar tatlı Yüce Allah'ım, ne kadar tatlı. Her ne kadar bu İbrahim, sağa karşı günahkardır, pür kusurdur, hataları çoktur ama eselden ebede senden gayrinin önünde secdeye varmadı, bu baş senden gayrinin huzurunda eğilmedi ve eğilmeyecek Yüce Rabbim diyor. Müterem Cenabı Cenab-ı Ömer'e tekrar geldim bir halimiz vardı ki hatırlayınca ağlarım bir halimiz vardı ki hatırlayınca gülerim demişti ya güldüğü şeyi söyledim size annemiz helvadan put yapardı diyor önüne oturur tapardık sonra da ekmeğimize katık ederdik katık yapardık diyor gülünecek şey şirkin akıbeti bu Stalin Kırat ve Lelin Kıratlarda son yüzyıllarca putlar tiktiler muhterem Müslümanlar sonunda kendi elleriyle dikenler söktü arabalara takıp sokaklarda taşıdılar ve üzerine işlediler muhterem Müller. biz <gülüyor> yine biz en küçük torunlarımızdan en yaşlı amcalarımıza varıncaya kadar Allah'a kuluz inşaAllahu Teala buyurun. Aşhedu Allah ilahe ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve bir halimiz de vardı ki hatırlayınca ağlarım diyor. Kızlarımızı. Hatırlarınca, hatırladıkça ağlarım diyor Hazreti Ömer. Kızlarımızı yedi sekiz yaşlarında, altı yedi yaşlarında kocaya vermeyeceğiz diye elimizle feryatları içerisinde toprağa gömerdik diyor. Ya, devri cahiliye adeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gelmeden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beşeriyete tevhide davet etmeden Risaletin nuru kainata ışık tutmadan evvel insanoğlu Mekke'de en kutsal beldeli dahi böyle yapıyor cehalet ve küfrün karanlıkları içerisinde kız 6-7 yaşına giriyor annesine diyor ki kızımızı güzelce giydir kuşat eyce ziynetlerini çiçeklerini üzerine tak vakti gelmiştir diyor Alıp götürüyor, tenha bir yerde, çukuru kendi kazıyor, yatırıyor kızcağızı. Kızcağız tabii başına geleceği anlayınca feryadı basmaya başlıyor. Baba ayağıyla kızının göksüne basıyor böyle ve belle kürekle toprağı üzerine dolduruyor muhteremim ile. Çok hayret ettiniz değil mi? ya çok hayret ettiniz 20. asrın cinayeti buna nazaran yüz defa daha korkunç evet beyim muhterem eminler Mekke müşriklerine İslam'ın yüce peygamberi Nebi Zişan Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem niye tapıyorsunuz bu bu putlara elinizde yaptığınız taş ve tunç ve tahta değil mi bunlar?'' <gülüyor> Mekke müşrikleri böyle cevap verdiler. ''Mâ illa illâ li'yikarribûnâ ilâllâhi zülfe.'' ''Mâ na'buduhum illâ li'yikarribûnâ ilâllâhi zülfe.'' Kur'an-ı Kerim'de ayi Celle. Onların cevabını da Cenab-ı hakk buyurmuşlar. ''Ya Muhammed biz o putlara tapıyoruz ama gaye değil onlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz onlara biz Allah'ı seviyoruz biz Allah'a inanıyoruz biz Allah'a muhabbet ediyoruz fakat putlara tapıyoruz ki sevdiğimiz Allah'a bizi yaklaştırsın onlar diye muhterem Müslümanlar Mekke müşriklerinin bu sözleri bu batıl iddiaları üzerine Cenab-ı halık -ı Zülcelal Cibrili ile derhimizin levhasını, levhasını eder tezyin eden aileciliği gönderdi ve Mevla böyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukum Allahu ve yaghfir <gülüyor> lekum Muhammedim yüce elçim, ali peygamberim. Böyle diyen Mekke müşriklerine söyle. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz benim yoluma giriniz benim sünnetimi tatbik edip ahlakıma edebime sünnetime ittiba ediniz intibak ediniz fettebiuni bana tabi olunuz şu halde muhterem Müslümanlar dünya hakimiyetine oynayan hakan ve kumandandan tutunuz en gerideki bir insana varıncaya kadar kainatta çıkar bir tek yol var Konya'nın muhterem cemaati. kainatta saadete dünya ve ahiret kurtuluşuna çıkar cennetlere nimetlere devletlere saadetlere ulaşan bir tek yol var fettebiuni Allah'ın Resulü bana tabi olunuz başka yol yok buyuruyorlar Duyuyor musun? Hacı kardeşim, hoca kardeşim, mümin kardeşim, asil kardeşim duyuyor musun? Fettebi'uni. Evet. Resulü zişana uymak. Resulü zişanın yoluna baş koymak. Bütün hayati şartlarımızda onun getirdiğini tatbik etmek, onun sünnetine can vermek varlığını feda etmek ve adamak bunun dışında başka <gülüyor> yol yok muhterem Müslümanlar hani Akif de söylüyordu ya Allah'a dayan saye sarıl hikmete ram ol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol koca şair böyle diyordu Allah'a dayan saye sarıl hikmete ram ol buradaki hikmetten murat Kur'an ve sünnet muhterem Müslümanlar. Demek ki muhterem Müslümanlar dünya artık fitnelerle dolu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle ihtilaflar, tefrikalar gününe geldiğiniz zaman aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefa-i raşidin el-mürşidin el-mehdiyin diyor. Konya'lı kardeşlerim duyuyor musunuz? Bu şartlara Böyle günlere, gecenin karanlıkların dalgaları gibi zulmet ve fitnelerin dalgalandığı günlere, her gün sabah ayrı bir fitnenin aleme yayıldığı günlere varırsanız, aleyküm bir sünneti benim sünnetime sıkı sarılıp mülasamet edin ve sünnetil kulefâ il raşidîn el murşidîn el mehdiîn yol gösterici, en doğruda yürüyen ashabım ve hulefai raşidinim ondan sonraki onlara tabi olanların yoluna sülük ediniz diyor muhterem müslümanlar şu halde biz kapı caminin cemaati olarak bir ahdimiz var değil mi dünyaya bininci defa gelsek dünyaya bininci defa gelsek her gelişimizde bin yıl ömrümüz olsa biz muhammed ümmetiyiz elhamdülillahi teala Muhammed ümmeti. Ise. Ya Rab, ya Rab, bizi peygamberin yolundan ayırma. Ya Maghusi'l okumuştum size. Maghusi'l ez khatni rusul ayyamu khish. Teke kam gün barfanu barkamu khish. Doktor Muhammed Iqbal esrar ve rumuzunun kapağını almış dedim size Mevlana'dan naklen her iki büyük mütefekkir ve aşk eri açıkça ifade ediyorlar aslında söz mesnevidedir muhterem Müslümanlar sureti katiyede Hazreti Muhammed'in sünnet ve yolundan hayatın akışı bir nefes ve saniye dahi çıkmasın diplomana hünerine, tahsiline, aklına az güven diyor. Az güven. Yani tahsilliyim, akıllıyım. Yo, yok. Mümin kardeşim ben senden rica ediyorum. Suallerin tamamına ben gerçekçi müminim, müslümanım diye cevap vereceksin. Hazreti Kur'an'ın nurunda... Ve Cenab-ı Muhammed'in izindeyim diyeceksin inşallahu teala. Yoksa yakın tarihimizde gazeteler, efendim medyanın akışı, televizyonlarda neler duydunuz? Ne trilyonları adamlar boğazlarına geçirmişler ya. Hani tahsildi? Hani etiketti? Hani fakülte mezunuydu muhtemelen Müslümanlar? E, devlet malı. Hani dedemizin bir sözü var, Konya'lı var. Dedemizin bir sözü var. Bu mal ve servet bu lokmalarda tüyü bitmedik rahmi maderdeki yetimin hakkı var yahu. Yetimin hakkı var. Ya 65 milyonun hakkı var. Nasıl bunu Allah korusun soyup soğana çevirip de kendi karnına kokmuş midene indiriyorsun. Ya... Ee, nasıl olacak hocam nasıl olacak ben hiç azına razı değilim Konyalılar, şahsiyetimi inancımı halimi düşündüğümü söyleyeyim ben Hazreti Ömer gibi sahip istiyorum ya minare gibi doğru sahip istiyorum minare gibi Hacı Veysa'da üstadımız Mustafa Efendi hocamız Zaman zaman böyle latife ederdi. Biraz gecikiyoruz mevzuya ama sohbet ediyoruz muhterem Müslümanlar. Kavak gibi de olmayın. O rüzgardan devinir, sallanır derdi. Mümin minare gibi doğru olacak. Minare gibi doğru olacak. 50 defa anlattım ama 51. defa bir daha söylüyorum Müslümanlar. Gençler, gençler, memleketin dinamik çocukları geleceğin kurtarıcıları bilhassa size sesleniyorum vakit gecikmiş Hazreti Ömer mum yakmış ashab-ı hizmetiyle meşgul ahbabından biri geliyor özel bir işini görüşmek için selam aldıktan sonra biraz bekleyin diyor ashab-ı işini bitiriyor o mumu söndürüyor çekmecesinden bir mum alıyor çekiyor onu yakıyor şimdi buyurun konuşabiliriz diyor misafir ya Ömer hayret ettim diyor koyduğumda mumdu çıkarıp yaptığım, yaktığın da mum niye böyle yaptın diyor kardeşim diyor o mum devletin malı devletin malı orada tüyü bitmetik yetimin hakkı var ama şu aldığı mum, kendi maaşımdan aldığım mum. Özel işimi ancak onun ışığında yapabiliriz diyor. Mum. Müslümanlar, mum yahu. Bir daha söyleyeceğim. İki olmadan geçmem muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer'den bir daha söyleyeceğim. Eve bir gün varır. Hazreti Ömer'den binlerce söyle hocam, dükenmez ki. Ama ben, dersin mozum, başka şey, onun için geçeceğim Eve varır Faruk-u Azam, adalet tarihinin ön sözü, girizgahı ve divacesi olan Cenab-ı Faruk-u Azam, Hazreti Ömer, radıyallahu teala anhu ve erdahu, eve varır, sofra serilmiş, sofraya bir de tatlı konmuş. Hadi bizim Konya tabiriyle baklava diyelim muhterem müminler. Hazreti Ömer sofraya bakınca, öyle bir hayret izhar ediyor. hatun Hayrola diyor bizim sofrada bugün bir değişiklik var diyor. <gülüyor> Müslümanlar <gülüyor> ya niye bu rüşveti alıyorsun diye soruyorsunuz. Şimdi akıllı adam bayağı diplomalı adam niye bu rüşvet alıyorsun? Ya kendi gelmiş bir şey bekleyen hayı geri çevirecek diyor. Menfaatim var diyor tabir aynen böyle. Cahib Enayi miymiş diyor. Kendi gelmiş bir şey diyor. Hem de hem milyar diyor. Ve bu memleketin reisi cumhurundan mahalle muhtarına kadar herkesin böyle dürüst, böyle müstakim, böyle faziletli olması için 48 senedir kürsüdeyim. Haberiniz var mı? Olur mu hocam diyeceksin. Ey vallahi olacak inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz kıyamet kopmadan asıl saadetim gibi bir gün daha gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Ben sadece şu işin üzerindeyim. Benim sağlığında olsaydı da benim Abdurrahman'a gençlere kalmasın. Benim sağlığında olsun da göreyim gözlümü rahat kapayarak öleyim inşallah Teala. Hazreti Ömer Valide Sultan'a diyor ki, hanım diyor sofrada bir değişiklik var. Fazladan bugün bir baklava var sofrada diyor, bir tatlı var. Nasıl oldu bu diyor. Efendi diyor, bir aylık taksisatımızdan biraz un, biraz yağ, biraz şeker arttı da diyor, duyuyor musunuz Müslümanlar? Bir aylık taksisatımızdan biraz yağ Biraz un, biraz şeker arttı da Efendinin sofrasında bir değişiklik olsun diye Bir baklava, bir tatlı yaptım size Sırf ikram olsun diye Hazreti Ömer böyle diyor Yarın yarın şurayı toplayacağım. Efendiler, benim maaşımdan bir ayda şu kadar şeker, un ve yağ fazlası var. Bunu kesiniz diyeceğim diyor. Muhterem müminler, Mevla her şeye kadir. 6.5 milyarın altı buçuk milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki kudret parmağı arasında isterse şöyle çevirir isterse böyle çevirir ve Kur'an-ı Kerim وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا him bil basar diyor biz bir şeyi murad ettik mi göz açıp yumuncaya kadar o ne kadar zor olursa olsun hallederiz buyuruyor Yüce Kudret evet muhtemem müminler Gelin hep beraber dua edelim. İyiye doğru, iyiye doğru, iyiye doğru, güzele doğru, kemale doğru inşallah. Teala. ı saadete benzeyen en güzel günleri görelim. Ondan sonra, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek gözümüzü fani aleme kapayıp baki aleme yönelelim Teala. aksal gayemiz varlığımızın hedefi bu tatlı günü bu güzel günü bu gelmesini beklediğimiz nur ve feyiz kaynağı günleri görmek istiyoruz inşallah ayi celleyi tekrar okuyorum estaizu billah kul in kuntum tuhibbun allahe fakat tabi'uuni yuhibbukumullah ve yagfir lekum zunubukum vallahu gafurur rahim Habibim söyle onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Muhterem müminler peygamber efendimize tabi olunuz. Allah'ın resulüne tabi olunuz. Yemenizde, içmenizde, evinizde, çarşınızda Alışverişinizde, adab-ı idarenizde, amirliğinizde, memurluğunuzda, hocalık ve hacılığınızda, mühtilik ve vaazlık ve imamlığınızda ve bütün yukarıda hayatınızın her safhasında ''Fettebiûni yuhbibkumullâhu ve yâfir lekum işaretine, Resul-i tabi olma emrine dikkat ediniz eğer tabi olursanız Allah da sizi sever Konyalı kardeşlerim duyuyor musunuz ben latife olarak soruyorum Allah'ın sizi ve bizi sevmesini istiyor musunuz Müslümanlar hocam elbette istiyoruz hiç öyle sual olur mu hani Resulullah'a bile şair ne diyor bilirim ben beni sevecek yüz yok bende sen bendenin sev de naili ihsan olayım ya Resulullah diyor. Resulullah bile bir kimseye muhabbet eder severse kurtuldu ebedi kurtuldu demektir. Allah severse evet. Yuhibbikumullah <gülüyor> ve Allah sizi Resulullah'a tabi olduğunuz zaman, sünnetine uyduğunuz zaman sever. tabi ömrümüzün sonuna kadar bunu söylemeye devam edeceğimiz için efendiler muzuma yetişmek bakımından fazla durmuyorum üzerinde sadece Allah da sizi severle kalmıyor ve yağfir leküm zünubeküm eğer yolunuz Hz. Muhammed'in yolu olursa eğer yolunuz Hz. Kur'an ve sünnet yolu olursa geçmiş bütün günahlarınızı Cenab-ı Hak affeder affedince cennetine kor Cendetine koyunca bütün nimetlerle taltif eder ve bu nimetlerin zirvesi olan cemali ile sizi şereflendirir muhteremimiler. Öyle olunca tek yolu anlamış olduk Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın sünnet yolu. Vallahu gafurur rahim. Allahu Zülcelal bağışlayıcıdır, rahmetiyle yarlayıp esirgeyicidir. Kur'an-ı Kerim böylece beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, Eyümre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri "Men ahabbe sünneti fakat ahabbani ve men ahabbani kana ma'iya fi'l cennet." Bir kimse sünnetimi severse beni sever, beni seven de cennette benimle beraberdir buyuruyor. Ya Müslümanlar duyuyor musunuz? Herhangi bir kimse beni sünnetimi severse beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraberdir. Allah'ı seven cemaliyle beraberdir. Resulullah'ı seven cennette komşudur onunla beraberdir. Mevlana'ları seven, Muhiddin Arabileri seven, Cüneydi Bağdadileri seven, Baizid-i seven, İmam-ı Azamları seven biraz daha yukarıya azevel söylediğimiz gibi Hazreti Ömerlere Sıddıkı Ekberlere, Hazreti Osmanlara, Cenab-ı Alilere, Sahabe ve Tabiin'e muhabbet edenler hiç korkmayın, hiç sarsılmayın. Mahşer'de onlarla berabersiniz, cennette onlara komşusunuz inşallah Allah'ın. Ya Ben burada böyle konuşurken sokaktan geçiyor. <gülüyor> diyor, gene hoca cennetten bahsediyor diyor. Tapu veriyor diyor. Ya yani ne Allah'a, ne Resulüne, ne, ne Kur'an'a, ne sünnete, ne de cennete katı adamın ihtiyacı yok. Ve bugün memleketimizde böyle milyon var, milyonlar var. Ya, bu Biz hidayet için dua ediyoruz Müslümanlar. Beşerdir, insandır, kuldur, boşa gitmesin ya Rabbi. Bütün bir insanlığa gerçeği göster, hakikati göster, hidayet ver. Muhterem müminler. Peygamber Efendimiz'e Taif'te çok eza etti müşrikler. Peygamber Efendimiz'e Uhud meydanında zırhının halkası yanağına geçti, dişi kırıldı. Evet efendim. Kendisine bir cümleyle beddua edin, bunların defteri dürülmesine yeter ya Muhammed dediler. Ya Resulallah dediler. Peygamber Efendimiz Allahum ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. ''Ya Rabbi benim bu kavmime hidayet ver, bilmiyorlar da onun için yapıyorlar.'' buyurdu. Uhud meydanında da ''Allahümmeğfir likavmi fe innehum la ya'lemun.'' Bu kavme sen guflanınla, nurun ve hidayetin ve tevfikinle yetiş. Bilmiyorlar da bu cefayı onun için yapıyorlar. Hidayetini lütfet, gerçeği görsünler diye dua ediyor. Biz de dua ediyoruz, muhterem Müslümanlar. Gerçeği göremeyen, gözü perdeli, kara gözlüklü bu adamlara eğer nasipleri varsa Mevlamız hidayet versin Müslümanlar ben açıkça söylüyorum eğer nasipleri varsa yollarının yanlış olduğunu anlayıp en doğruya yöneleceklerse tevfikini gönder bunların lutfunla elinden tut hakikate sevk et ya Rabbi Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünneti dedik ve diyoruz ki sünnetine tabi olacağız. Şu halde hocam bugünkü derste Resul-i sünneti nedir? Mücmel olarak şahsiyetini öğren amirler nelerdir? Peygamber Efendimizin fazayili bir buketse, la teşbih ve la temsil, bu buketi meydana getiren güller, sümbürler nelerdir? Bunlardan bize bağlı şeyler ver de, şöyle güzel kokusuyla ruhumuz hayat bulsun diyeceksiniz. Ben vermeyeceğim Allah'ın Resulüne Hazreti Ali'yi soruyor. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım muhterem Müslümanlar. Şifa şerhi Ali'ül Kari'de büyük ilim adamı Hazreti Ali'den naklediyor. Cenab-ı Ali bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz'in damadı Aleyhissalatu vesselam Efendimizin amca zadesi. Ve buyuruyorlar Enemediye'tul ilmi ve aliyun Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Kim ilim istiyorsa kapıya müracaat etsin Ali'ye gitsin buyuruyorlar. <gülüyor> esrar deryası, ledunniyat deryası muhterem şemalar. Bazen böyle elini sadrine, kalbinin üzerine vurur ah ehil arıyorum Allah Resulü'nden aldığım ulum ve dünyayı aktarmak için buyrularmış Hz. Ali Kerem Hazreti. Tefsiri Mahaymi diye iki ciltlik bir tefsir var muhterem Müslümanlar Medine-i Münevvere'de vefat etti Aslan Türkistanlı sonra Konyalı sonra Medine'de vefat etti İçinizde çok tanıyan var Saatçi Osman Efendi Hoca bir gün bana demişti ki tefsiri mahaimil diye bir tefsir var onun sözü benim değil muhterem Müslümanlar beni ayıplamayın Osman Efendi saat Osman Efendi Hoca öyle demişti tefsirlerde hayatı ilahi gücünde o kadar sağlam bir tefsir Hindistanlı bir alimin tefsiri bu tefsiri nerede bulursan al Tahir Hoca dedi haç dönüşümde Şam-ı Şerif'te eski eserler satan Arapça eserler satan bir zata sordum Var mı tefsiri mehayimi? Var dedi muhterem Müslümanlar. Aldım. Ve hala kütüphanemde tefsiri mehayimi. 25-28 kadar takım tefsir var. Kurtubi'den tefsiri mehayimiye kadar kütüphanemde. Biri de tefsiri mehayimi muhterem Müminler. Orada mukaddimede Hz. Ali'nin şu sözünü almış. Tefsiri mehayiminin mukaddimesinde Hz. Ali böyle diyor. Lev erattu en uvekkra 70 bayıran min manel Fatiha lefaalte Hazreti Ali böyle diyor Lev erattu en uqra 70 bayıran min manel Fatiha lefaalte Eğer murad etsem Fatiha suresinden 70 deve yükü kitap yazarım diyor Fatiha'nın manasından 70 deve yükü eser kitap yazarım diyor Hazreti Ali bu Hazreti Ali muhterem Müslümanlar. Rabbimiz mahşerde beraber haşlesin. Çünkü seviyoruz cennette ashabın komşuları kılsın. Saçaklarının altında olalım inşallah O Teala. Ya Ashabike'n nucum bi'ayyihi muktedeytum ihtedaytum. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. Benim sahabelerim semadaki yıldızlara benzerler. Hangisine uysanız en doğruyu bulur vaslı ilallah olursunuz diyor. Niye? Çünkü ilmi ve marifeti, ahlak ve imanı re'sen, re'sen Resulullah'tan alan insanlar. Peygamber Efendimiz'de karşı karşıya bir ömür boyu veya birkaç seneler oturmuşlar. O şemsi hidayete böyle bayıla bayıla, niye bayıla bayıla dedin hocam? Çünkü bakınız şemal kitaplarına, sahabenin Peygamber Efendimiz'i dinlerken tavırlarını naklediyorlar da Ken alâ rûsihimut tayr sahabe peygamber efendimizi dinlerken başlarının üzerinde kuş var da devinseler uçacakmış gibi Resulullah'a kulak verirlerdi sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen Müslümanlar biz de tab buradan başımızı ve kulağımızı uzatıyoruz Resulü Zişan Efendimizin bütün buyruklarına köle ve benden eşesiyle teslimiz ya Rabbi bizi O'nun sünnet ve yolundan ayırmadır. Evet muhterem Müslümanlar. Hazreti Ali soruyor. Ya Resulullah sünnetiniz nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini şöyle tarif ediyorlar. Geçen dersimde iki fıkrasını almıştım. Buyuruyorlar. El-Mahrifetü Re's-i Ya Ali Marifetullah sermayemdir. Evet. Beşerin ekremi mahluk olan eşrefi mevcut olan insanın yaratılışın gayesi marifetullah'tır. Allah'ı bilmek evet. geçen dersimde üzerine birkaç cümle söyledim muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak kıyamet sabahına kadar sülbümüzden Allah'ın marifetini tahsil eden nesiller lütfesini inşallah evet muhterem Müslümanlar marifetullah sermayemdir şu fıkrayı da almıştım geçen dersimde ve hubbu esasi sevgi de dinimin esasıdır sevgi yani aşk ve sevgi Allah sevgisi Kur'an sevgisi Resulullah sevgisi şeriat sevgisi anne baba sevgisi evlat sevgisi aile sevgisi mümin kardeşlerin sevgisi evliya, alimler sülaha ve velilerin sevgisi Hatta muhterem Müslümanlar, evindeki kediğin sevgisi bile. Ya. kediğin köpeğin sevgisi bile. <gülüyor> yani adam vardır, köpeği değnekle dövüyor, gördüğümüz zaman içini sızlıyor. Köpeği dövdüğünde bile. Öyle mi Müslümanlar? Adam vardır, kedinin başına basmış ayağını öyle katlediyor adam öldürürcesine insan nefret ediyor o da can taşıyor yahu o da bir mahluk-u asid ilahidir onun da bir ruhu var İslam inancı bu muhterem Müslümanlar ya ya karıncanın bile bilerek üzerine ayağınızı basamıyorsunuz onun da kendisine göre fazileti var o çalışkanlığına bakınız bir yerde bir tatlı görse hemen gidip geriye haber veriyor evinizde bunu görüyorsunuz muhterem Müslümanlar bakıyorsunuz binlerce karınca tatlı çenanın başındalar şu bilgiye, şu haberleşmeye şu sadakata, şu çalışkınlığa çalışkanlığa bakın hocam karıncanın başka fazileti yok mu? vah Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası cennete girecek ya Salih Aleyhisselam'ın devesi, Uzeyir Aleyhisselam'ın merkebi <gülüyor> ya. ya Resulullah öyle buyuruyor benim dinimin temeli esasından biri de sevgidir sevgidir sevgidir İslam'da tefrika yok İslam'da takışma yok İslam'da çekişme yok İslam'da eşkıyalık yok İslam'da soygun yok İslam'da katil ve cinayet yok İslam'da dersini söyleyeyim mi üç günden fazla dünya için kardeşine küsmek haramdır küsmek küsmek bir şeyi sebep göstererek dünyalık bir şeyden dolayı Hacr-ül Müslüm efendim ya hadis-i şerife gelecektik girecektik muhterem Müslümanlar ya dünyada sağ olduğumuz müddetle mümin kardeşlerimizle Müslüman kardeşlerimizle hep sevişeceğiz hep kaynaşacağız hep kucaklaşacağız ve İslam'ın temeli dayanımı İslam'ın huyu ve ahlakı Peygamber Efendimiz yani yıldızlar adedince olan fazailinden biri de sevgidir ve aşktır. Muhterem müslümanlar geçen dersimde söyledim. Hazreti Adem Safiyullah, Hazreti Nuh Neciyullah, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti Musa Kelimullah, Hazreti İsa Ruhullah diyoruz. Hı? Hmm? din. <gülüyor> Peygamber Efendimize ne diyoruz? Habibullah. Yani İslam A'dan Z'ye sevgi ve aşk dini. İslam A'dan Z'ye sevgi ve aşk dini. Ya, ya. Bir mümin bir mümin kardeşiyle karşılaştı mı? yüzüne gülecek. Hadis-i şerifleri okudum, geçen dersimde artık zaten ezanımız okundu. Kucaklayacak, sevişecek. Onun için Aşk eri Mevlana ne diyordu Aşk eri Mevlana? ''İşkast tarîk-ı râhı peygamberi ma mazâde-i işkîm, işkast maderi mâ'' ma, diyor. Bizim Peygamber Efendimizin yolu dini aşk dinidir. Biz aşk zadeyiz, anamız aşktır diyor Mevlana. Mavi kubbenin, yeşil kubbenin altındaki aşk eri Büyük veli öyle diyor. Biz aşk sadeyiz, anamız aşktır. Sevgi yükseldi mi aşk mertebesine varıyor. Muhterem Müslümanlar, tabii haliyle Allah sevgisi ve kullarının sevgisi, aile sevgisi muhterem Müslümanlar. Ya ya İki kardeş birbirini sevgiyle kucaklasa geçmiş günahlarını, küçük günahlarını Cenab-ı Hak affediyor. Müslümanlar duyuyor musunuz? İki kardeş biri diğerini sevgiyle, tebessümle kucaklasa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz ya muhterem sevgiyle namazdan sonra cemaatle musafaha ediyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar iki müminin birbirinin elini sevgiyle tutar da salatü selam okunursa müstehaptır tabi muhterem üminler. Musafaha ederlerse yaprakları sararmış ağacın yapraklarının döküldüğü gibi bütün günahları dökülür buyuruyorlar. İslam şu halde bütün dertlerin ezelden ebede bir tek cilası var, devası var, iksiri var. İslam ve yine İslam ve yine İslam aslı ı saadette ya, Akif öyle diyor. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Peygamber Efendimiz'e nevel, beşeriyet ve insanlığın hali bu. Feyza bütün afakını, ihtilaf tefrika manasına buradaki Feyza. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi Böyle bir cemiyete Hazreti Fahri Kainat Cenab-ı Muhammed'in gelişinden sonra Şu şeyi Dikkat cümleyle anlatıyorum Kesiyorum Müslümanlar bağışlayın beni Bilal-i Habeşi'ye Hazreti Ebu Zer Radıyallahu Teala Anhuma, Kara karının oğlu vermiş. Evvelce benden duydum Bilal-i Habeşi esmer olduğu için Ebu Zer de biraz Hadidül Meşreptir ''Hıyar-ı ümmeti ehidda'uha'' diyor Peygamber Efendimiz. ''Ümmetimin hayırlıları şeriat babında hadit hiddetli olanlardır.'' diyor haberin ola. Öyle yalan Müslüman olmayacaksın delikanlı. Hakkı hak bilip hakkı ittiba edeceksin. Batılı batıl bilip batıldan mutlaka uzak olacaksın. Evet. Cenab-ı Ebu Zer biraz hiddetli olduğu için herhangi bir sebepten dolayı kardeşi Ebu Zer'in gıfariye, o da sahabeden, o da sahabeden, Kara karının oğlu diye vermiş. Bilal-i Habeşi de çok nazik gönüllü, ince ruhlu, ipek yapılı bir insan. Kırılmış buna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Ya Resulallah Bilal-i Habeşi annemin siyahlığıyla beni itham etti. Bayağı da kırıldım kardeşime diyor. Gözünden böyle yaşlar akıyor. Bilal-i Habeşi. Peygamber Efendimiz sallallahu bak bak bak Muhtar şimdi şakavetler, cinayetler, karakollar, köyler taranıyor. Aileler, haneler, hanımalar yıkılıyor ya. Aslı Saadet'in bunları topyekun bir tarafa bırakın hadisesi de bu. Evet. Yani günler, aylar içerisinde, yıllar içerisinde Aslı Saadet'teki müthiş hadise bu. Biri diğerine Karakarın oğlu demiş. O biri de gelip Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Zelil Gıfari'yi çağırıyor. Ya Ebazer sende devri cahiliye kalıntıları var. Bilal-i Habeşi kardeşinle halallaş diyor. Ya Ebazer sende devri cahiliye kalıntıları var. Kardeşin, kardeşin Bilal-i Habeşi ile halallaş diyor. cenab Ebu Zelil Gıfari'yi yanağını yere koyuyor. Yanalını yere toprağa koyuyor Bilal-i Habeşi kardeşim hakkını halal edip de ayağının biriyle bu yanağıma basmadıkça vallahi başımı kaldırmayacağım diyor ve kucaklaşıp gözyaşlarıyla sevişiyorlar mütevmimiler hocanız ve kardeşiniz olarak ben böyle cemiyet istiyorum Akif'in dediği gibi sen beni ister haklı gör ister haksız ben böyle cemiyet istiyorum. Tamam. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. <alayla> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasulüh. Kelimeyi tayyibeyi münciyesi münciyi mübarekesiyle mevla cümlemize gülerek ölmeyi nasip ve mukadder ile. Hakkı hak bülüp, hakkı ıttıbak, batılı batıl bülüp, batıldan içtinab zümreyi zümre salihine ilhak eyle. Şeriatı, garra Ahmediyeyi, Muhammediyeyi, mustafa büyüye, temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleyem. Subhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun. Ve selamun ala al-Mursalin, ve al-hamdu Rabbil 'Alamin